Havalar değerli Yeşilçam Arkose dinleyicileri ve açık radyo dinleyicileri yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün canlı yayındayız ve bizlere destek veren Feryal e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bugün canlı yayın konuğum Gizem Şimşek. Biliyorsunuz 15 günde bir aşkım üzerine yağmur yağ aşkımızın üzerine yağmur yağdı programıyla artık dönüşümlü olarak yayınlıyoruz. Yeşil Cemal Közü programını ve bugün de Türk Korku Sineması kronolojisinin yazarı Gizem Şimşek bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, önümde bayağı kalın bir kitap var aslında ee, kendisiyle de daha önceden görüşme kısa bir görüşme yapmıştık. Ee, kesinlikle bir program yapalım dedim ama belki bu programdan sonra başka e, konularda çıkabilir diye düşünüyorum ben ama sadece bu kitap üzerine bugün yoğunlaşmak istiyorum ben. Ee, yazar araştırmacı e, Gizem Şimşek aslında birazcık e, tanıyalım ne zamandan beri e, bu e, korku filmleri üzerine aslında araştırmalar yapıyorsunuz ee, Ben aslında e, çok küçük yaşlardan beri korku sinemasına ilgi duyuyordum fakat e, Türk korku sinemasıyla ilişkimiz 2009 e, 2008 2009 yılları arasında yüksek lisans tezimle beraber başladı. Ee, Türk sinemasında büyü ve e, büyü filminin gö görsel gösterge bilimsel çözümlemesi yüksek lisans tezini yaparken e, birçok araştırma yapma fırsatı buldum. O dönemde sadece büyü filmi üzerine bir tez yapmıştım. Daha sonra doktora aşamasına geçtiğimde e, Türk Korku Sinemasında yeni filmler ...yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Özellikle Alper Mescim'in... E, ...Musallat filmleriyle beraber... ...Halk inançları ve Anadolu... ...köylerine doğru bir yolculuk yapılmaya... ...başladığı zaman ben de... E, ...Türk Korku Sineması ile ilgili... ...ilerlemeye karar verdim. E, ama bu, bu kitaptan önce... ...bir kitap daha var sanırım. Evet, Sinemada Korku ve Din. O benim Hı -hı. doktora tezimden... ...oluşturuldu. Ama sanırım bunlar sadece... ...sizin yazdığınız iki tane kitap yok. Başka... ...645'den çıkmış bir kitap daha var sanırım. Yok, 6.45'den... Yok o zaman, e, ben yanlış görmüş <gülüyor> olayım, pardon. E, o zaman iki tane kitap var ama daha önceki evet. sanırım ilki e, tez çalışmasının kitaplaştırılması. Evet, tez çalışmasının kitaplaştırılmasıydı Doktora Tezim'in. Onda hem Amerikan hem de Türk filmlerin, Türk korku filmlerinde cin teması Hı -hı. üzerine yoğunlaşmıştım. E, daha sonra e, tabii o 2012'de tamamlandığı için ondan sonra 2014-2015 ile beraber... Çok e, ciddi bir inme yaşandı Türk Korku Sineması'nda. E, tezi geliştirmenin bir imkanı yoktu. hani e, Çünkü çok daha kalın, hani artık e, baya büyük bir kalınlıkta bir kitaba dönüşecekti. O yüzden o zaman eksikleri nasıl giderebiliriz diye düşündüm. Aynı şeyleri de yazmak istemedim. E, tablolardan oluşan bir kronoloji yapalım diye düşündüm. Takribi bir yılda tamamlandı ama tabii raflara gelmesi daha büyük, daha uzun süre aldı. O zaman e, yani Türk Korku Sineması, Kronolojisi 2000, e, 1914 2015 ee, yazıldığı zaman ve kitap 2017'de piyasaya çıktığı evet. için sanırım pek çok kişi niye 2017'de 2015'te sormuştu evet. değil mi? Evet. Aslında bunun e, tek bir nedeni var. Tabloları tek bir sayfaya sığdırmaya çalışmak. Evet. Çünkü e, tabloların e, bir kere de görülebilme özelliğine sahip olmasını istedim. Hı hı. E, tek bir bakışta e, bütün filmleri görebil Menin tek yolu da 2015'te sınırlamaktı. Ama şu anda ikinci cildi de hazırlıyorum 2016-2017 olarak da ikinci cildi. İnşallah 2018'de piyasaya çıkartacağım. Ee, Palace yayınlarından çıkmıştı. Yine onu, evet. evet. Aynı yine, yine Palace yayınlarından hı -hı. çıkacak. Peki kaç film var e, 2015'e kadar e, alırsak? 2015'e kadar alırsak. Çünkü e, kronolojik çalışma. Ee, gerçekten bütün filmlerin ee, takribi 40 45 künyeleri tane. var. Evet. E, filmlerle ilgili bir görsel var bir sayfada ve daha evet. sonra hem filmin konusu hem e, künyesi ve hem de küçük detaylı bilgiler var. var. Evet. evet. E, Kompak bir çalışma tabi kitap bunlardan oluşmuyor sadece. Hı -hı. Çünkü e, tablolar var. Ayrıca tabloların yanında bir de e, Pek çok hani o e, seçimlerde de görmeye evet. alıştığımız farklı tablolar da var ayrıca. Hı hı. E, arkasından da e, bazı röportajlar var. Evet, Korcan e, popüler sinemada yaptığı röportajları koydum. Korcan'dan izin alarak. Çünkü e, belli başlı yönetmenlerin hepsiyle e, o sırada röportaj yapmıştı. E, en sona da kendim e, üç büyük yani en çok e, filme olan üç büyük yönetmenin ee, ...küçük reçetelerini hazırlamaya çalıştım... Hı -hı. ...onlar da popüler sinemada yayınlanmıştı... ...onları koyduk... Bu, bu arada tebrik de etmek isterim... ...çünkü e, zaten yapılmışı var... ...ya da hani benzer e, yaklaşımda olan birisinin... E, ...kendi kitabınıza... E, ...röportajlarını koymak ve ona yer vermek de güzel bir şey... ...güzel bir jest olmuş... Ee, Korcan e, aslında beni çok desteklediği için... ona tekrar teşekkür etmek istiyorum... ...onunla beraber bu yola girmek... ...ve eleştirmenliğe başlamamı da... Hı -hı. ...sağlayan Korcan çünkü... E, dosyalarımı inceledikten sonra ya sen niye eleştirmenlik yapmıyorsun diyerek e, beni bu yola o soktu aslında. Peki kaç e, yıldan beri eleştiri yazıyorsunuz? E, 2015 yılında eleştiri yazmaya 2015. başladım. Hı -hı. Evet. O, bir zamandan beri sürüyor. O evet. Bakın belki değişik e, <gülüyor> kolaborasyonlar ortaya çıkabilir. E, ama kitabın hani bu e, künye ve konu anlatmasının... Yanında benim için en önemli noktası, yani zaten direkt e, tablo konusuna girdik. E, kitapla ilgili tablolar. E, hani Üzerinde çok fazla konuşulması e, gereken e, pek çok tablo var burada ama... E, hani ...benim birazcık da sormak istediğim, hani neden böyle bir tablo aslında yapıldı? Şimdi tablolar yapıldı daha doğrusu. Tabloları yapmamın nedeni, e, dediğim gibi sinemada korku ve dinde aslında bu tablolara yakın... Birçok şeyi yazılı olarak dile getirmiştim. Fakat yazılı olarak aynı şeyleri tekrar etmek istemediğim için tablolarla biraz da popüleriteden ziyade akademik çalışmalar yapacak arkadaşların makale yazarken yararlanabilecekleri bir kaynak olsun istedim. Hı. Çünkü bütün filmlerin son dönemlerde aslında biraz öngörüldü davranmışım sanırım. Çünkü son dönemde çıkan birçok filmin DVD'si artık çıkmıyor. Ee, eğer televizyonlara satılmadıysa Divix versiyonunu da bulmak çok zor. O yüzden e, eksik olan filmleri bir filmle ilgili çalışma yapacakları zaman eğer filme ulaşamıyorlarsa bile en azından hakkında küçük de olsa bu tablolar aracılığıyla bilgi sahibi olup e, Hı -hı. makale yazabilmelerini istedim. Bence makale yazmaktan öteye giden bazı çalışmalar olmuş çünkü <gülüyor> e, çok detaylı. Yani birkaç örnek vermek istiyorum, birkaç örneğin üzerinde durmak istiyorum ben aslında programda. Hani kitabın, <gülüyor> tabii, kitabı okumak için belki de biraz ilgi de duymasını sağlar insanlar ama mesela ilk gösterime giren Türk Korku Filmlerinde Kültürel Kodlar. <gülüyor> e, bu başlı başına bir kitap aslında e, konusu bence. Evet, ee, yani Gösterme giden Türk filmindeki kültürel kodlar Çünkü e, bir dönem şöyle bir tartışma da vardı e, Hani işte Türk zombi olmaz <gülüyor> e, Veya e, yani, Türk neden korku filmi çekilmiyor deniyordu Bir, bir evet. anam sonu tabi o artık soruyu <gülüyor> Soruyu sormuyoruz Şimdi, bayağı çekiliyor e, Ama buradaki kültürel kodlarla ilgili Ayrıştırmak çok güzel olmuş e, <gülüyor> İlginç olmuş çünkü işte batı kaynaklı ve Doğu kaynaklı diye ayrılmış. Evet. Şimdi Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum ben. Tabii. E, şöyle ben e, sinemada yine referans olarak onu vereceğim ilk kitabımı. Sinemada Korku ve Din e, kitabında yani doktora çalışmamda... E, ...Doğu Kaynaklı ve Batı Kaynaklı olarak ayırmıştım zaten Hı -hı. biraz. E, Batı Kaynaklı olarak neyi almıştım? İşte Dracula İstanbul'da çünkü vampir, miti evet eski Türk inancında var... ...ama İslamiyetle beraber solmaya başlıyor. Ya da e, Ölüler Konuşmazki'deki Hortlak inancı evet e, var ama daha çok Balkan bölgeleri gibi hani Hı -hı. biraz daha e, batıya yakın bölgelerde e, var olmaya devam ediyor. Şeytan aslında e, doğu kaynaklı çünkü oradaki tek hata belki zamanında... Filmin adını şeytan olarak koyup bunun şeytan olduğunu söylemekti. Belki o dönemde cin adıyla çekilse ve bunun bir cin çıkarma hı hı. gibi yapılsaydı. Belki Türk Korku Sineması çok daha önceden başlangıca ha, Metin gelişebilirdi. Erksan evet, Aa, Metin okay. Erksan'ın filminden bahsediyorum. Onun dışındakilerde de Doğu ve Batı kaynaklarını şöyle e, birleştiriyorum. Yani mesela Deccal filmleri var. Deccal ve anti e, ...İsa filmleri... ...bunlar hem doğu kaynağında... ...hem batı kaynağında... ...yani hem Hristiyanlıkta... ...hem e, Müslümanlıkta geçen kavramlar... E, ...kültürel kodları ben buna göre ayırıyorum... ...yani halk inançları... E, ...İslami inançlar... ...ya da Hristiyanlıkla Hı -hı. ilgili inançlar... ...bunlar üzerinden ayrıştırdım... ...anladım... ...ya bu tabii açıklamayla gittiği için... Hı -hı. <gülüyor> e, ...sonra... ...bir not aldım... Göstereme giren Türk filmlerindeki hayalet unsuru. Şimdi evet. o konuyla aslında hemen ilişkili de Ve yani diğeri de göstereme giren Türk filmlerinde Araf'ta kalma, e, Berzah, a, Berzah alimi ve kabir azabı unsurlarının analizi. Hı hı. Aslında ilk başta ayrıldıktan sonra tabii bu noktada da girmek gerekiyor evet. sanırım. Evet, e, çünkü hayalet unsuru e, bizde çok az kullanıldı. Çünkü e, e, İslamiyet'te çok fazla hayalete ...inanç yok... Hı hı. ...insanların öldükten sonra ruhlarının... E, ...Araf'a gittiğine ve hani... ...kıyamet gününe kadar... E, ...uyanmayı beklediklerine inanıldığı için... ...hayaleti çok tercih etmiyoruz ama... E, ...bu hayaleti de... ...bir şekilde ayırmak istedim çünkü... ...hepsi aynı kavram üzerinden gitmiyordu yani... E, ...tabloda da görüleceği gibi... ...hani kaza, intihar gibi... ...hani geri dönüş... ...bir hı hı. intikamla geri dönüş... ...hikayeleri var aslında bu hayaletlerinde... Japon korku sinemasında da hayaletlerde bunu görüyoruz. Işte kaza zaten. geçmiş dönüyor, evet, hayalet evet, oluyor. Evet, intikamını Hı. almak için Anladım. geri geliyor vesaire. O zaman burada çoğunluk cinayet de kurban gitmişler evet, geri dönüyor. Evet, kaza ya da cinayet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladım, peki diğer gösterime giren diğer tablo o da ilginç çünkü. işte Arafta kalma, beza alemi, kabir azabı. Bu filmler de e, genellikle... Hani Lost aklıma geliyor. <gülüyor> evet e, aslında onun gibi e, kendi içinde aslında beyinlerinde ya da Araf'ta ya da başka bir boyutta sıkışma. E, bunun en güzel örneklerinden biri burada olmayan 2016 Amar Cing tarikatında var. E, ormanın içinde kaybolup hep aynı mezar taşının önüne gelme. Aslında işte bu e, tablodaki filmlerin hepsi olduğun yerde dönmenin filmleri. Hmm. ...sıkışıp kalma ve e, oradan çıkamama. Yeşilçam'a baktığımızda aslında e, korku filmi içinde verilmemiş bunlar. Evet. Ama filmlerin kendi içinde verilmiş. Hani uh -huh. Bazı filmlerde böyle bir korku unsurları verilmiş oluyor ve evet. filmlerin içinde bu durumları ver, e, verebiliyorlar ama... ...hiçbir şekilde e, konuyu dayandırmamışlar. Uh -huh. e, aslında o yönden de biraz ele alınması da gerekebilir düşünüyorum. Çünkü hani... İşte kitapta da zaten ilk film olarak Çığlık. Evet. Ama Çığlık'ı aslında hiçbirimiz izlemedik. Kesinlikle. Yazılanlar üzerine yazıyoruz. Ee, yazılanlar üzerine biz de yazmaya başlıyoruz, çalışıyoruz. Aynen, bize kaynaklık eden kitaplar üzerinden Çığlık filmine ele almadan geçemiyoruz ama Çıllığı izleyenimiz yok. <gülüyor> Onun için izlediğimiz, izleyebildiğimiz ilk film olarak Drakola İstanbul'da. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela Drakola İstanbul'da da böyle yani bu açıdan da biraz bakılabilir mi acaba <gülüyor> hani? Ka ee, tabii ki bakılabilir. Ben e, Dracula İstanbul'un çok üstüne gitmememin nedeni yine sinema ve din kitabında uzun uzun onunla ilgili e, yazısal Hı -hı. olarak açıklamalarım vardı. Neler nelere dönüşmüş ya da e, sarımsaklar haça nasıl dönüşmüş filmde. Hani onlarla ilgili uzun uzun şeyler olduğu için burada daha çok fazlaca filmin ortak olduğu noktalar üzerinden gitmeye çalıştım. Hı -hı. Tabloları da onlara göre oluşturdum. Aslında tablolar birkaç filmi birkaç kez arka arkaya izledikten sonra kendi kendine oluştu. Mesela öncelikle cin ve büyü ile ilgili tablo çıktıysa bunun e, en sona eklenen paralel hareketliliği paranormal hareketliliği e, birkaç filmde ortak görülünce sonradan eklendi. Aslında o tabloların hmm. oluşum süreçleri de bayağı zaman aldı. Yani e, kaç film etrafında dönüldü aslında? Yani ee, 90 öncesi yani bir Yeşilçam dediğimiz dönemi bir kenara bırakırsak. E, takribi 30 film arasında falan dönüldü. 30-35 film arasında dönüldü. Öncesine bakıldığında zaten 5 film mi var? Evet. O, komedi filmlerini evet. çıkarttık. Kaç Komet, film var? Komedi filmlerini de çıkarttık. Çünkü komedi filmlerinde çok fazla derinlemesine inceleyebileceğimiz bir şey yoktu. Hani sonuçta e, ya Frankenstein favori e, Hı -hı. parodisi ya Dracula favori, Parodisi. Hani parodileri çok fazla incelememeye gayret ettim. O yüzden kendi e, emin olduğum, kendimi rahat hissettiğim alanda yani cin e, konusunda süzülmeye çalıştım. Ee, mesela e, işte Cilali ve Perilli Köşk, e, Sevgili Frankenstein, Süt Kardeşler, Arkadaşım Şeytan. Ya bunları biz aslında hani Yeşilçam içerisinde yer alıyoruz. Evet. E, ...baktığımız <gülüyor> zaman zaten... Yani ...bu filmler hani birazcık daha ko korku konsepti var... ...hani herkes... E, ...Süt Kardeşler, Gulyabani'yi aslında... ...işte korku komedi olarak evet. ele alıyorlar... E, ...yani ben çok... E, ...hem fikir değilim, romanın kendisi... ...çünkü farklı... Hı hı. E, ...tabii ki Gulyabani orada varlığı önemli... ...yani korku e, konsepti içerisinde... ...ele almamız ama... E, ...kitapta onun için bu şekilde ele alınmasını aslında... E, ...doğru buldum... E, ...yani... Çünkü başlık şöyle gösterime giren Türk korku taşlamaları listesi. Güzel taş yani taşlama e, tanımı güzel olmuş bence. Teşekkür ederim. E, geri dönecek olursak bu tablolardan çünkü çok fazla tablo var. Ben bunlardan evet. birkaç <gülüyor> tanesini seçtim. Gösterime giren Türk korku filmlerinde baltay inançlarının kullanımı analizi. Şimdi bu bu da başlı başına bir kitap olacak bir durum. Kesinlikle evet. Ee, burada işte e, 13 sayısı, dolunay, kara kedi, kara köpek, köpek havlaması Karga, kuzgun, akrep, ayna kırılması, 6 ya da 666 sayısı. Evet. Şimdi altı, altı, 666 zaten baş başına başka bir evet. e, durum. <gülüyor> Ama burada Batı İnaşlıların kullanımı analizi bu da ilginç. Yani. Bu, bu tablo üzerine biraz. E, bu tablo e, aslında ilk başta fark etmedim. Sadece e, Dolunay'ı fark etmiştim. Hani e, Dolunay neredeyse bütün filmlerde kullanılıyordu. Tıpkı e, Batı filmlerinde olduğu gibi. Sonra yavaş yavaş e, mesela Semun filminde ilk 13 sayısını gördüm. Sonra da e, işte İblisinoğlu oğlu 13. Vahşet'te olduktan sonra filmleri daha dikkatli izlemeye başladım. Aralarda var mı yok mu? Ya da işte ım, köpek avlamasını çok... Başlarda dikkat etmemiştim ki köpek, köpek havlaması bizim e, batıl inançlarımızdan biri olduğu gibi batının da aslında batıl hı hı. inancı. Onlar kurt ulumasını da kullanıyorlar ama köpek e, havlaması da gözüküyor. Böyle böyle ilerledi tek tek. Ayna kırılması yine ortak bir e, korku inancı ama e, biz mesela tabloda da görüleceği gibi ayna kırılmasını çok çok fazla kullanmadık. Hı hı. Nedense filmlerde. Bir de batılla ilgili hani e, işte bazı noktalarla karşılaşılıyor. E, bun, bunların hani aslında Anadolu'ya ait olmadığı söyleniyor ama işin aslı öyle değil. Evet. Açıkça söylemek gerekirse hani biz e, işte bugün sinemaya, sinemamıza baktığımızda ya da e, daha önce işte 19, 1914'ten itibaren başlatalım. E, yani sinemamıza baktığımızda e, be, belli bir... Yıldan sonra işte 50'lerden sonra özellikle hani hep böyle Anadolu ile ilgili olan her şeyi yüzde yüz olarak e, yani İslam üzerine aslında evet. dayandırmak olmuş. Ancak e, yani bu coğrafya aslında e, işte Hristiyan da ge e, geliştiği, yayıldığı. Çünkü e, Orta Anadolu'da e, Romalılardan kaçan Hristiyanlar saklanıyor. Kapadokya bölgesi evet. çok basit olarak bunu söyleyebiliriz. Ve e, dünyanın ilk katedrali e, Ayasofya. Evet. Bugün de dünyanın 6. büyük katedrali Yani bu tip şeyler olmasına rağmen aslında Bugün sinemamız birazcık hani Bu kendi içerisindeki e, Kullanımla pek yapmaya gibi gözüküyor aslında Maalesef e, Şu anda e, Kesin Satılacağı ya Hı -hı. da e, Daha önce e, Başarısı Kesinleşmiş olanlar üzerinden ilerlemeye Çalışıyor Arada birkaç tane film çıkıyor e, Mesela Magi filmi ee, batı kültürüyle Doğu kültürünü harmanlamıştı Hasan Karaca'dan son filmlerinden. O çok da başarılı harmanlamıştı. Ama bizim maalesef e, izleyicilerimiz e, Anadolu'dan şehre gelirken daha Hı -hı. doğrusu köyden kente geçerken geleneklerini ve batılı inançlarını, inançlarını unutup gelmiş. E, ben çoğu e, izleyicinin... ...Michael Madsen'ın filmdeki kurşun atma sahnesini eleştirdiklerini... ...cine kurşun mu atılır puha diye eleştirdiklerini gördüm. Mesela 1938 yılında yazılan... ...Westermark'ın Moroko seyahatleriyle ilgili kitapları incelediğim zaman... ...bu gençlerin aslında kendi inançlarından ne kadar koptuklarını görüyorsunuz. Çünkü... E, düğünlerde havaya ateş açılma geleneği aslında cin kaçırmak için kurşun dökme geleneğinin barutlu silah üzerinden hmm. <gülüyor> yapılmaya başlanması ve aslında buradaki kullanım çok doğruydu hmm, ama birçok izleyici bunu anlamadı. E zaten e, Anadolu'daki yani bazı e, işte inançların inançlarının temeline indiğimiz zaman, e, ister istemez Yunan mitolojisiyle de kesinlikle, karşılaşacağız ya da e, yani Gılgamış'ı da gider. Pek çok mitoloji aslında da daya, daya, yani o, o oradan var ama tabii bu biraz e, değişmiş artık. Yani bizim eskiden e, işte okulumuzda hocamız e, bu duruma fake lojçilik derdi. <gülüyor> biraz sanırım ona dönmüş oluyor <gülüyor> ama bu baktığımız zaman gerçekten tablolara. burada bunları e, incelemek hani biraz röntgenini çekmişsiniz burada e, diyebilirim e, Elimden geldiğince yapmaya çalıştım ya evet, e, e, epey epey detaylı hani ben birkaç tane noktayı seçtim tabi bu tablolar başka var ama bir nokta daha var hani biraz az süremi var onun için hani o noktaya da hı hı. dokunalım ki hani kitabı da merak ettirmek <gülüyor> istiyorum ben. Çünkü hani e, Türk sineması kronolojisi hı hı. E, yeni e, eklemeleri de olacak ama e, bir kaynakça olarak kullanılması e, gereken bir kitap. E, Türk korku filmlerinde tekinsiz olarak kullanılan gündelik hayata ait nesnenin kullanımı analizi. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten e, sormak istediğim programda. <gülüyor> Nereden e, yola çıktık burada da? Ee, şimdi şöyle, e, genellikle e, korku filmlerinin bizde iz bırakması için filmden çıktıktan sonraki filmi izlerken genellikle e, çok fazla ürkmeyiz. E, Jamsker sahneler dışında. Ama eve gelip kendimizle baş başa ve evle baş başa. Ee, karanlık havada kaldığımız zaman Bir şekilde o filmden etkileyecek bizi bir şeyler olur Bunların başında filmde kullanılan nesneler geliyor ee, Genellikle de Türk korku filmleri Ve e, tabi batıdaki korku filmleri de öyle Sadece Türk korku filmleriyle genellememek gerekiyor Korku filmleri genellikle tek bir mekanda Özellikle evde geçtiği için ee, Aynı tekimsiz ortamı kendi evimizde de buluruz Filmden döndükten sonra ee, Mesela ayna bu tabloda bahsettiğimiz aynaya e, geceleri bakmakla ilgili halk inançlarında da uğursuzluk vardır yurt dışında da uğursuzluk vardır aynı zamanda Yunan mitolojisinden gelen bir ayna inancı vardır yani hani suyun yüzeyi e, geçiş boyut geçişidir ayna boyut geçiş kapısıdır bizim inançlarımızda çakışır ayna kırılmasının nedenleri de aslında bundan gelir sonuç olarak eve geldiğimizde o aynayla baş başayız. Hı hı. Ve bu tekinsizdir ve bize korku filminden sonra büyük bir çoğumuzu bir süre boyunca korkutur. Yine saat öyle zamanın e, ilerlemesi insanları e, korkutan bir şeydir. Çünkü e, zaman ilerledikçe kaybettiğimiz bir şeyler olur. Ama insanları daha da korkutan özellikle batı filmlerinde de gördüğümüz zamanın geriye doğru akmasıdır. Hmm. Saati o şekilde tersine ...çalışır, gördüğümüz zaman hepimiz korkarız mesela. Bu da kullanılıyor yine filmlerde. Ya da saat sesi kullanılıyor zamanın geçişi için. Dolap dediğiniz zaman, dolap kapısı yine dediğimiz gibi boyut kapısı olarak kullanılan bir şey. Dolaptan hayaletler çıkıyor, dolaptan e, yaratıklar çıkıyor, canavarlar çıkıyor. Sandık kutuya baktığımızda bu biraz önce bahsettiğimiz Yunan mitolojisine gidiyor. E, Pandora'nın kutusu. Ee, filmlerde gördüğümüz o sandığı mutlaka genellikle kadınlar açıyor. Ve başımıza da e, bütün korku hmm. filmine e, bedel olacak yaratığı çıkartıyorlar. Hmm. <gülüyor> makas dediğimiz zaman yine Yunan mitolojisine gidiyoruz. Ee, kader tanrıçaları dan Atropos makas tutar. Ve hayatın e, ipliği onun makas kesmesine bağlıdır. Hmm. Filmlerde de genellikle makası gördüğümüz sahneden sonra... Karakterlerden birinin öldüğü ile karşılaşıyoruz. Yani makas aynı zamanda ölümü gösteren bir simge filmlerde. Aa, bunları e, büyük ihtimalle yönetmenler belki düşünmüyorlar ama bilinç altlarından gelen bir e, içgüdü kullanıyorlar belki. Ama bu bir gerçek eve geldiğimiz zaman o makasa e, böyle ters ters bakıyoruz hani karşımıza çıktığı zaman. Bu da onlara bir tekinsizlik yüklüyor. Okey. Ee, şimdi bize ayrılan <gülüyor> sürenin sonuna geldik. Ee, dediğim gibi kitabın kendisi üzerine konuşulacak, oldukça konuşak bir eser. Ee, tabii liste yapmak e, ve derlemek her zaman aslında muhakkak çıkar bildirir ve işte bu listede şu vardır, şu eklenmelidir falan derdir. Kesinlikle. Ee, ya bu güzel bir başlangıç. Yani, e, umarım e, daha da gelişecek. İnşallah e, eksiklerim, e, unuttuklarım Elbette ki vardır. Ee, öyle bir şeyler varsa da bana ulaşsınlar. <gülüyor> diğer ciltlerde düzeltmeye çalışalım okay, onları. Ee, Gizem Şimşeh'e çok teşekkür ediyorum. Ee, Yeşilçam Arkeolojisi'nin daha sonuna geldik. 15 gün sonra tekrar sizlerle buluşmak üzere. hoşça kalın diyorum. Ben de Zutku der. Hepinize güzel bir e, hafta diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi